Hilali görmüş aleyhissalatü vesselam'a gelerek onu gördüğüme haber vermiştim. Bunun üzerine oruç tutmuş halka da oruç tutmalarını emretmiştim. 1699 İbn Abbas'tan bir devasında bir bedevi aleyhissalatü vesselam'a gelip muhakkak ki ben hilali gördüm dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını ve benim Allah'ın elsiz olduğuma şehadet eder misin dedi. O evet dedi. O zaman aleyhissalatü vesselam Bilal halka seslen de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 ayrılması demektir buyurdu. 1702 NS'ten o da Zeyd bin Sabit'ten biz bir defasında Ali Sallatü Vesselam ile beraber sahur yemeği yedik. Ali Sallatü Vesselam namaza kalktı. Ezanla sahur arasında ne kadar vakit vardı diye sorulduğunda 50 ayet okunacak kadar cevabını verdi. 1703 NS'ten Ali Sallatü Vesselam sahur yemeği yeyiniz çünkü Ay. sahur yemeğinde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 Sahur yemeğidir. Duyururken işittim. Bunun için az dostsa sahur yemeği yiyorum. 1705 İbn Ömer'den Ali sallallahu ve selam kim oruca fecr-i sadıktan önce niyet etmezse onun orucu sahih ve faziletli olmaz. 1706 Sehil bin Saattan Ali sallallahu selam insanlar iftarı akşam olunca hemen yaptıkları sürece hayırlı olmaya devam edeceklerdir. 1707 Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam gece gelip gündüz gidince ve güneş batınca iftar vaktine girersin. Merhaba. 1708 Selman Bin Amr'dan. Aleyhissalatü Vesselam biriniz iftar edeceğinde hurma ile iftar etsin. Eğer hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir. 1709 Zeyd Bin Halid El Cühini'den. Aleyhissalatü Vesselam kim bir oruçluyu iftar ettirirse ona verir.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 Bunun üzerine insanlar da oruçlarını açtılar. Böylece onlar Aleyhisselatü Vesselam'ın fiillerinden en yeni olanı alıp uyguluyorlardı. 1716 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam bir defasında bir yolculuğunda derken bir kalabalık görmüş. Orada üzerine gölgelik yapan bir adam varmış. Ne bu? buyurmuş. Bu fenalık geçiren bir oruçlu dediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam yolculukta oruç tutmak hayırlı işlerden değildir. 1717 Ka'b bin Asım el-Eşari'den aleyhissalatü vesselam yolculuk oruç tutmak yapılması kesinlikle istenilen hayırlı işlerden değildir. 1718 aynı. 1719 Ebu Umeyye et Damri'den bir yolculuktan gelip aleyhissalatü vesselamın huzuruna çıktı ve kendisine selam verdim. Sonra çıkmaya yeltendiğimde yemeği bekle Ebu Umeyye dedi.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 Kim Allah'ın kendisine verdiği bir müsaade olmaksın, Ramazan'dan bir gün orucunu bozarsa, yılın tamamının orucu ile onu ödeyemez. 1723 Bile Ebu Koreli'de Aleyhisselatü Vesselam bir adam gelip mahvoldum dedi. Peki seni mahveden nedir dedi. Ramazan ayında gündüzün karımla cinsi münasebet yaptım dedi. O halde bir köle azat et buyurdu. Adam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 azı dişleri görünecek kadar gülerek o halde siz ona daha müstaaksınız buyurdu. 1724 Aynı 1725 yine aynı. 1726 Ebû Saîd el-Hudrî'den Ali sallallahu ve sellem bir kadına mutlaka onun yani kocanın izniyle nafile oruç tut buyurdu. 1727 Buhreire'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem Kadın Ramazan dışında kocası yanında bulunuyorken onun izni olmaksızın hiçbir gün nafile oruç tutamaz. 1728 Ebu Kureyre'den aleyhissalatü vesselam kadın kocası yanında bulunuyorken onun izni olmaksızın hiçbir gün oruç tutamaz. 1729 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam oruçluyken hanımlarını öperdi. 1730 aynı. 1731 Cabir bin Abdullah'tan o da Ömer bin Attab'tan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 onunla cinsi münasebetinden dolayı cünüp olarak sabahlar sonra yine de orucunu tutardı. 1733 Ebu Hureyre'den ve Vesselam kim oruçlu olduğu halde unutup da yiyip içerse orucunu tamamlasın. Çünkü onu ancak Allah yedirip içirmiştir. 1734 Ebu Hureyre'den ve Vesselam biriniz oruçlu olduğu halde unutarak yediği veya içtiği sonra da oruçlu olduğunu hatırladığında orucunu tamamlasın. Çünkü onu ancak Allah yedirip geçirmiştir. 1735 Ebu Terda'dan Aleyhisselatü Vesselam kustu ve bunun üzerine orucunu açtı. Sonra ben Dimeşk Camii'nde Sevban ile karşılaştım ve ona bunu anlattım. O da doğru söylemiş. Ona abdest alması ve ağzını yıkaması için bu seferki abdest suyunu ben dökmüştüm dedi. 1736 Ebu Kureyre'den Aleyhisselatü Vesselam oruçlarının ağzına istemediği halde kusmuk geldiğinde ona o günün orucunun kazası gerekmez ama iradesiyle kasten kusarsa ona o günün orucunun kazası gerekir. 1737 Şeddat bin Evsten Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Ramazan'ın 18'inde bir yerden geçtik de Vesselam kan bir adam gördü. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam kan alan da kan alınan da orucu bozmuştur. 1738 Sevban'dan birer Aleyhisselatü Vesselam Elbaki'de yürüyordu. Bir de gördü ki bir adam kan aldırıyor. Bunun üzerine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 sonraki ayet nazil oldu da onun hükmünü yürürlükten kaldırdı onu nesk etti 1742 Ümmühani'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün kendisi oruçluyken yanına girdi derken içinde içilecek bir şey bulunan bir kap getirildi o da içti sonra kabı kendisine vermiş kendisi değişti o zaman Ümmühani orucu bozduğunu ne yapması gerektiğini sordu Aleyhisselatü Vesselam şayet bozduğun bu oruç Ramazan orucunun kazasıydı ise yerine bir gün oruç tuttu Nafile ediyse onu istersen kaza et, istersen kaza etme. 1743 Ümmühaneden yine aynı. 1744 Ebu Hureyri'den aleyhissalatü vesselam. Biriniz oruçluyken yemeye çağrıldığı zaman gerçekten ben oruçluyum desin. 1745 1745 Ümmü Umara bin Kaat'tan Aleyhisselatü Vesselam bir gün onun yanına girmiş. O da ona yiyecek getirmesini istemiş. Yiyecek getirince Aleyhisselatü Vesselam ona yiyin demiş. Bunun üzerine o doğrusu ben oruçluyum demiş. O zaman Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki oruçlunun yanında bir şey yenildiği de yiyenler yemeklerini bitirinceye kadar melekler ona hayır dua ederler. 1746 Ümmü Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam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 Şaban'ın yarısı olunca oruç tutmaktan kendinizi alakoyunuz. 1748 Ebu Hureyre'den yine aynı. 1749 İmran bin Husayn'dan Aleyhisselatü Vesselam bir adama bu ayın seririnde oruç tuttun mu? O da hayır dedi. O zaman ve Vesselam Ramazan orucunu bitirip açtığın zaman iki gün oruç tut buyurdu. 1750 Cübeyr'den o da İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'dan başka hiçbir ayı tam olarak oruçla geçirmemiştir.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 1755 Cafer'den Jabire Ali cuma günü oruç etti mi dedim. O da evet. Şu Kabe'nin Rabb'ına and olsun ki onu yasakladı dedi. 1756 Es-Sam'a Abdullah bin Dusur'un kız kardeşinden Aleyhissalatu vesselam size farz kılınmış olan oruçlar hariç cumartesi günü nafil olarak nafil oruç tutmayın. Şayet biriniz sadece şunun gibi bir şey veya bir ağaç kabuğu bulsa da onu bile çiğnesin. Oruç tutmasın. 1757 Usame'nin azatlığından Usame Vadil Kurra kendisine ait bir mülke giderdi de pazartesi ve perşembe günleri yolda nafil oruç tutardı. Bunun üzerine ben kendisine dedim ki niçin yolculukta pazartesi, perşembe günleri oruç tutuyorsun? Halbuki sen yaşlandın ve kuvvetten düştün, bünye zayıflaştı. Dedi ki muhakkak ki Aleyhisselatü Vesselam pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Şüphe yok ki insanların amelleri Yüce Allah'a pazartesi ve perşembe günleri arzulmur. 1758 Ebu Hire'den Aleyhisselatü Vesselam pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Ben kendisine niçin bu günlerde oruç tuttuğunu sordum. Şüphe yok, şüphe yok ki ameller Yüce Allah'a pazartesi ve perşembe günleri arz olunur buyurdu. 1759 Abdullah bin Amr'dan Allah'ın Celle en çok sevdiği nafile oruç Davut'un tuttuğu gibi tutulan oruçtur. O bir gün oruç tutar bir gün orucunu açardı. Allah'ın en çok sevdiği nafile namazda Davut'un kıldığı namazdır. O gecenin yarısını namazda üçte birini uykuyla, altıda birini ise tesbihatla, subhanallah demekle Allah'a zikirlen geçirirdi. 1760 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam iki günde Ramazan bayramı günüyle kurban bayramı gününde oruç tutmak yoktur. 1761 Ebu Eyüp'den Aleyhisselatü Vesselam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 1764 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Allah'ın Muharrem adını verdiği ayında tutulan oruçtur. 1765 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Muharrem oruçtur. 1766 İbni Abbas'tan ve Vesselam Medine'ye Yahudiler aşırı gününde oruç tutarlarken geldi. Derken onlara bu arucun sebebini sordu Onlar da bugün Musa'nın Firavun'a galip geldiği gündür. Bunun için bugün de oruç tutarız dediler. Bunun üzerine siz Musa'ya daha layık, daha yakınsınız. Binaenaleyh siz de bugün de oruç tuttunuz buyurdu. 1767 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam aşırı günde oruç tutar. O günde oruç tutmayı bize emrederdi. 1768 Seleme İbnül Ekva'dan 1770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 1775 İbn Abbas'tan bir kadın hacca gitmeye nezretti. Sonra bu nezir hacını yapamadan öldü. Bunun üzerine kardeşi Ali sallallahu ve sellema gelip bunu sordu. Ali sallallahu aleyhi ve selam ona onun bir borcu olsaydı onu öder miydin dedi. O da evet dedi. Ali sallallahu ve selam da o halde Allah hakkını ödeyin. Çünkü Allah azze ve celle vefa gösterilmeye daha layıktır. 1776 Ebu Hureyre'den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 Kendi içindir. İyilik de 10 mislinden 700 katına kadar karşılık görecektir. Ancak oruç hariç. O benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Çünkü o benim için yemesini ve cinsi arzusunu terk eder. Benim için içmesini ve cinsi arzusunu bırakır. Binaenaleyh o benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. 1778 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam oruç kalkandır buyurdu. 1779 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam insanların yanında orucunu açtığı zaman Şöyle dua buyururdu Yanınızda oruç tutanlar oruçlarınızı açsın Yemeğinizi iyi kişiler yedi Ve üzerinize rahmet melekleri insin 1780 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Başka günlerde yapılan hiçbir amel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 1784 Ebu Zerden ve selam ile beraber Ramazan ayı orucunu tuttuk Ama 7 gün kalıncaya bize bu aydan hiçbir şey nafile kıldırmadı Sonra Ramazan'ın bitimine 7 gün kaldığında bize Gecenin üçte biri geçinceye kadar nafile namaz kıldırmadı Ramazan'dan altı gece oldu yine nafile kıldırmadı Ramazan'ın son beşinci gecesi olduğunda ise bize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 Bize felahı kaçırmaktan korkuncuya kadar nafile namaz kıldırdı. Yani safur yemeğini kaçırıncaya kadar. 1785 aynı 1786 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girerdi. Vefat ettiği yıl ise 20 gün itikaf yaptı. 1787 Safiye Binti Huyey'den O Ramazan'ın son 10 günde Mescid-i Haram'daki itikafı esnasında kendisini ziyaret etmek üzere Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitmiş ve onun yanında bir müddet konuşmuş sonra kalkmış ayrılmıştı. 1788 Ubade İbn-i Samit'ten bir gün Aleyhisselatü Vesselam bize Kadir Gecesini bildirmeyi isteyerek yanımıza çıka geldi de Müslümanlardan iki kişi bu esnada münakaşa yapmışlardı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam